Evet, tasavvuf yolunda mürşidin fonksiyonu çok farklıdır. Bir anne diyebilirsiniz, bir mürit annesine bile söyleyemeyeceği sırlarını mürşidine söyleyebilir. Çünkü, o sırların gereği içinden çıkamadığı, kendini yiyip bitirdiği bir takım bunalından ve sıkıntılardan, vesveselerden kurtulması lazım. Nasıl kurtulacak? Nasıl ki basür ameliyatı veya rahatsızlığı için en mahrem görenizi götürüp doktora göstermek zorunda kalırsınız. Bundan da hiç şey ucunmazsınız. En mahrem sırlarınızı, sırlar toprağa götüreceğinizi bildiğiniz mürşide götürür söylersiniz. Çünkü o neşter bulacaktır, o sıkıntıdan seni kurtarmak için. Şimdi bu noktada anneden daha ileri değil midir? Anneye bile söyleyemeyeceğini, gösteremeyeceğiniz şeyler var. Babadan daha ileri değil midir? Şefkatle, merhametle sizi kucaktar ve belki gecesini işte böyle olması lazım müşt her, her yolda gördüğünüz müşit değildir tabi. için çok önemlidir müşit, müşitin vasıflar çok önemlidir. Müşit öğretmen değildir, müşit muallim değildir, müşit hoca değil derken müşidin fonksiyonları çok farklı ona demek istiyor. Evet öğretmen gibi öğretir, muallim gibi bilgilendirir, efendim Ders verir, sohbet eder, hatta belki verir ama bunlarla değil, bu işin zahiri hizmetleridir işin. Asıl kalbi noktada, sen gerçek bir müslümanın yanına gittiğin zaman, gönül iktiminden bir şeylerin koptuğunu, yerine bir şeylerin dolduğunu hissetmen lazım. Bir farklılık hissetmen lazım, hissetmiyorsan, Orada bir noksanlık var Ya senin alıcıların da noksanlık var. Ya müşrik kabul ettiğin kişinin vericilerinde. Yani hep de müşrizi suçlamayın canım. Ben gittim de bir şey hissetmedim ya. E kardeşim şimdi bir sürü televizyon vericisi var. naklen yayınlar var. Burada bir tane televizyon yok. İzleyemiyoruz diye şimdi vericim yok. Alıcı yoksa verici inkar edemezsin ki. Hem alıcı olacak hem olacak değil mi? Yani mürit de iradesini teslim etmeye hazır olacak. Bu da önemli. Ha, hocam iradeyi teslim etmeye hazırız da şimdi anteni bu tarafa değil de bu tarafa çevirsen yine almaz. Ha? Kapatmışsın mesela. İstediği kadar versin. Sen veriyorsun ama karşıdaki almıyor ne var ki? Mürşit, mürşit sabırlı olmalı işte. <gülüyor> evet, sabırlı olmalı. Almıyor diye de hemen tadetmemeli. Almıyor diye de hemen sırtına dönmemeli. Evet. E, vermeye devam etmeli.